Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Günaydın sevgili açıkladığı dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programına daha birlikteyiz. Bu hep bir ekonomi ekoloji programı daha giriyorum ama kaçıncı program oldu? <gülüyor> tamamen unuttum. Onu öğreneyim bir sonraki haftaya. Onu da söyleriz. Evet bu hafta e, stüdyoda e, normal dört kişilik kadromuzun e, dörtte biri artı bir şeklindeyiz. Merhaba. Can Tombil'de e, her zaman olduğu gibi gerektiğinde e, bize... Destek vermeye devam ediyor. Sağ olsun da yalnız bırakmadı beni. Ve e, konumuz belli. <gülüyor> hem ekonomi hem ekolojiyle e, ilgili bir program bu. Dolayısıyla hem ekonomiyle hem ekolojiyle yani hayatımızın aslında temel eksenini belirleyen e, bu iki kavramla ilgili yine e, çok önemli bazı haberler var. Ve bunlar üzerinden gideceğiz. Bunların da başlıcası tabii ki bu hafta sunu, tüm dünyada yapılmakta olan küresel <gülüyor> eylem günleri. Küresel eylem günlerinden daha detaylı bahsedeceğiz ama buna geçmeden önce biraz bağlam vermek adına Türkiye'de e, neler olup bitiyor? istersen bunlarla başlayalım Can. Evet, Türkiye'de neler olup bittiğini zaten açık kastede detaylı bir şekilde aktarmaya devam ediyoruz. Ömer Madra'nın yokluğunda da bu e, aktarma süreci devam ediyor ama gelen haberler hiç iyi değil. Özellikle küresel iklim değişikliğinin doğrudan sonuçlarından bir tanesi olan aşırı iklim olayları insanların hayatlarına mal oluyor. Türkiye'den gelen haberler Sellerden var. Sellerden bahsediyorum. Sellerden bahsediyorum. Türkiye'den gelen haberler var. Ee, bu, sene, bu hafta içinde bulunduğumuz hafta içerisinde e, hem kuraklık haberleri hem de aynı zamanda sel olaylarının aynı anda aynı bölgelerde olduğundan bahsedebilmek mümkün oldu. Kütahya'dan gelen sel haberleri vardı. Kütahya'da bir kişinin hayatını kaybettiğinden bahsettik. Geçtiğimiz salı günü. Ve ardından e, birçok bölgede Çorum'da, Trabzon'da ve aynı zamanda Konya'da meydana gelen sel olaylarından bahsettik ve şu anda son gelen haberlere göre işte saat 9.40 civarında var, gelen galiba. habere göre de sel sularına kapılıp kaybolan insanlardan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi Konya'da dün akşam saatlerinde meydana gelen bir sel bu. Edinilen bilgiye göre diye yazıyor sabah gazetesinin haberinde 20 dakika süren dolu yağış vardı. Aynı zamanda Konya'ya da bu senenin ilk karı yağmış durumda. Karda yağmış yolları da tıkamış aynı zamanda. 20 dakika süren dolu ile karışık yağmur sonrasında 150 metre uzaklıktaki buğday deposunda ürününü götürmeye çalışan 72 yaşındaki Mustafa Koyuncu sel sularına kapılıyor. Yardım istiyor yaşlı adam. 2 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşüyor ondan sonra. Ve çamurun kendisini çekmesiyle beraber hayatını, hayatını kaybediyor. Evet, evet. yani e, şunu söylemek mümkün. İklim değişikliğinin etkilerini artık e, hayatımızda maalesef e, görüyoruz. Çünkü dünyayı zaten bir derece kadar ısıttık. E, i̇şte seller, kuraklıklar. İstanbul'da %14'leri düştü biliyorsunuz. E, baraj doluluk oranları. Evet. E, sonbahara artık girmemize rağmen... Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eş zamanlı olarak seller gerçekleşiyor. Yani ya kuraklık ya ani sellerle karşı karşıyayız. Tabii bunun e, can kayıplarında olmasının e, sebebi aslında e, hem iklim değişikliğine Türkiye'nin bir yandan e, yavaşlatmak, durdurmak için adım atmaması hem de bir yandan zaten olan iklim değişikliğine uyum için bir şeyler e, yapmaması. Bununla ilgili gerekli planları ...yapmaması kötü altyapı, bunu söyleyebiliriz. Bu ikisinin düzelmesi gerek eş zamanı olarak. Türkiye'nin bu arada her şey ortadayken, yani bu kadar iklim değişikliği hayatlarımızı kötü etkilemeye devam ediyorken... ...durdurmak ve yavaşlatmamak için adım atmamasına örnekler verebiliriz. Bu da iklim değişikliğinin en önemli kaynağı kömür. Kömürlü termik santrallere tam gaz Türkiye'nin devam ediyor... Olması e, buradan örnekler verebiliriz. Bir e, uluslararası örneğimiz var e, Türkiye'yi de bağlayan işte e, uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in meşhur bayrak gemisi e, gökkuşağı savaşçısı Rainbow Warrior e, yaklaşık iki haftadır Türkiye'de ve e, Türkiye turunda işte e, termik santral yapılması kömürlü termik santral yapılması planlanan yerlere gidip Oradaki termik santrale karşı eylemler düzenliyor. Ve son olarak da Rainbow Warrior Çanakkale'ye gitti. Geçtiğimiz hafta Zonguldak'ta yaptığı eylemden sonra. Geçtiğimiz haftaki programda da Greenpeace kömür kampanyası Pınar'la konuşmuştuk. O bize canlı olarak bilgi vermişti oradaki eylemden. Dün de Çanakkale'de Rainbow Warrior'dan çıkan... Eylemciler bir eylem yapmış ve oradaki kömürlü termik santrallere dikkat çekmiş. Biraz bundan bahsedelim. Evet. Ee, bölge için ne anlama gelebileceğinden bahsedelim. istersen. Karabiga'ya gitmiş e, Rainbow Warrior ve oradaki balıkçı tekneleri tarafından hoş geldin mesajlarıyla, pankartlarıyla karşılan, e, karşılanmış. Kaz Dağları kömür solumasın e, yazılı pankartlar açılmış e, Greenpeace tarafından. E, Çanakkale Türkiye'de en fazla e, termik santrali yapılığı bulunan içinde üçüncü şehir. Evet. Termik santraller konusu iklim değişikliği ile ilgili konuşuyoruz ama bir de tabii insan sağlığına doğrudan etkileri meselesi var. O da şu solduğumuz havada ciğerlerimizin solunum sistemimizin filtreleyemediği veya işte endüstriyel filtreleme sistemleri tarafından tutulamayacak kadar küçük zararlı partiküller buluyor. Bunların çoğu solunum yolu hastalıklarına sebep oluyor. Ee, bir kısmı yine kanserojen ve e, termik santraller bunları yayıyor etrafa. Şimdi Çanakkale'de Türkiye'nin termik santral yoğunluğu bakımından üçüncü şehri 10 tane daha termik santral yapmayı planlıyorlarmış. Planlar içerisinde bunlar var evet. evet. Yani Cengiz İnşaat ve Alakya Holding ortaklığındaki Genel Elektrik Üretim A.Ş.'nin Karabiga'ya kurmayı planladığı e, santral de var bunların arasında. Ve bu işte çevresel etki değerlendirme sürecindeki bazı e, artık nasıl tanımlamak bilmiyorum ama usulsüzlükler dolayısıyla en fazla tepki çeken projelerden bir tanesi. Benim anlamadığım nokta şu, bu santraller yapımı planlanıyor. Yapılıyordu aynı zamanda ama yaptıkları bölgelerdeki aynı zamanda santrallerin güvenliğini sağlayabilecek bir yapı da yok. Mesela Biga'dan bahsediyorduk, Karabiga'dan hmm. bahsediyorduk. Dün yine Biga'nın ilçesine bağlı Yolindi köyünde. ...büyük bir sel olayı vardı. Otomobiller de insanlar sel suları arasında kaldılar. Köy tamamen yarı beline kadar sel suları altında kaldı. Bunun gibi iklim olaylarının oldukça sıklaştığı ve daha da sertleştiği bölgelerde de... ...Çanakkale bunların hı hı. sadece bir örneği. Böyle yerlerde aynı şekilde bu termik santralleri yapmak ne derece doğrudur? Risk oranı ne derece göz önüne alınıyordur O da ayrı bir konu tabii Şimdi ki. şu var, e, termik santraller nereye yapılırsa yapılsın aslında dünyada... E, ...iklim değişikliğine yol açıyor. Yani hani yapıldığı yerde... ...iklim değişikliğine yol açıyor. E, yapıldığı yerde işte... ...yağmurları vesaire gibi başka... E, ...yerel e, iklim etkileri oluyor ama... E, ...nereye yapılırsa yapılsın... ...termik santral iklim değişikliğine mutlaka yol açıyor. Asıl mesele... ...orada e, termik santralin hiçbir yere, yapıl yere... ...yapılmaması lazım ama... E, ...doğrudan... E, ...insan sağlığına olan etkileri de var. Yani seller gibi dolaylı etkiler dışında... ...gerçi dolaylı diyoruz ama... Yani ...baya can alıyor yani daha... E, Doğrudan bir etkiyi de ben düşünemiyorum ama işte erken ölümlere yol açıyor. İşte insan yaşamından yıl çalıyor. Hayatları kısaltıyor. Eğer selden ölmüyorsanız bile iklim değişikliği nedeniyle eğer etrafında termik santrali olan bir bölgede yaşıyorsanız sağlığınız bozuluyor. Çin bunun en bariz örneklerinden Çin, bir tanesi aynen. mesela. Uçaklar kalkamıyor. insanlar sokağı maskesiz dolaşamıyor. Hatta bu sene içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 8 yaşındaki bir kız çocuğuna akciğer kanseri konulduğu teşhisinin haberini vermiştik. Doğru. Ben hatırlıyorum haberi verdiğinizi. 8 yaşındaki bir kız çocuğu hava kirliliği kaynaklı evet. akciğer kanseri. Doğru. Şimdi şu da o örneği de verip daha sonra asıl konumuza istersen geçelim. Eee Çin'den bahsettin. Çin mesela bu mesele yüzünden, bu hava kirliliği meselesi yüzünden Pekin'de 2020 yılından sonra kömür kullanması yasaklama kararı aldı. Yani bu kadar e, önemli yasaklar aldırabilecek bir yere gidiyor. Türkiye ise işte Çanakkale'de 10 yeni termik santral, Türkiye genelinde 80 civarında yeni santral planlandığı haberleri var. Dolayısıyla e, hem sağlığımızı doğrudan sağlığımızı korumak istiyorsak... Hem de e, seller, aşırı hava olayları, kuraklık, e, bunun gibi gezegen üzerinde aslında e, yaşam ihtimalini ortadan kaldıran olayları engellemek istiyorsak buna karşı ses çıkartmak zorundayız. Kesinlikle, evet. E, aksi e, biraz başımızı kuma gömmek Oluyor. Yani sadece ulus sınırlı, ulusal sınırlar içerisinde yapılabilecek bir hareket de değil bu. Yani Türkiye'nin derdi de değil. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Çin'in bir problemi de değil. Çin'deki yapılan terk problemi. problemi tüm dünyayı Aynen. içine almaya devam ediyor. Aynen. Çünkü e, atmosferi maalesef ülke sınırlarına göre bölüp de içinde ona göre e, ayarlayamıyorsunuz. Evet. E, Dolayısıyla e, tüm dünyada önlemini almak lazım. Şimdi bununla ilgili yapılana gelelim. İşte bir süredir zaten Açık e, Radyo bunun e, haberlerini yoğun bir şekilde veriyor. Biz de bu programda verdik. Sen de Açık kastede zaten veriyorsun. Ömer madde da bağlanıyor veya kayıt yolu diyor. E, bu hafta sonu iki gün kaldı. Bugün Perşembe günü. Cumartesi ve Pazar günü tüm dünyada küresel e, eylem günleri ilan edildi. İklim değişikliğine karşı. İklim değişikliğine karşı derken... Bunun içinde kömürlü termik santraller var. Bunun içinde kaya gazına karşı çıkanlar var. Bunun içinde iklim felaketlerine karşı uyum sağlanmasını isteyenler var. Bunun içinde şehirlerde taşımanın, taşıma, ulaşımın daha insan dostu bir hale gelmesini isteyenler var. Bunun içinde dünyanın her tarafından iklim adaleti talebinde bulunan topluluklar var. Çok büyük bir eylem planlanıyor bu iki gün içinde. Bunların en büyüğü e, yüksek ihtimalle New York'ta olacak. Eğer bir sürpriz olmazsa. E, New York'ta 200 ila 500 bin kişinin yürümesi bekleniyor. E, pazar günü. Ama dünyanın geri kalanında da e, çeşitli yerlerde birçok e, eylem gerçekleştirilecek. İstersen bir müzik arası verelim. Aradan sonra e, dünyanın farklı yerlerinde ne yapılıyor e, ondan bahsedelim. Evet. Görüşmek üzere. Gotta be it's Kano kadinye, na kano Derbes <speaking in> for <foreign language> Evet, ekonomi ekoloji programında Açık Radyo 94.9'da programımıza devam ediyoruz. Dinlediğimiz parça Ali Farka den 90'ların ilk yarısında kaydettiği bir albümde yanlış hatırlamıyorsam Sukara isimli parçayı dinledik. Hakikaten hem parça hem albüm tavsiye edilir. Evet. Çok ufak bir noktaya geçiyorum dünya üzerindeki eylemlerden bahsetmeden önce biraz önce parça arası vermeden hemen önce daha doğrusu küresel iklim değişikliğinin etkilerinin ulusal sınırlar dinlemediğinden bahsetmiştik. Ulusal evet. sınırlarla alakalı bir durum olmadığından aynı zamanda bu işin zenginlik ve sınıfla alakalı bir durum olmadığından da bahsedebiliriz. Mesela yeni yayınlanan bir rapor var dünya risk raporu Almanya'da birçok kurumun bir araya gelerek oluşturduğu bir rapor bu. Ee, bu rapora göre dünyanın büyük şehirlerinin ne gibi doğal afetler, ki bu doğal afetlerden kasıt da küresel iklim değişikliğinin dolaylı etkilerinden, do doğrudan etkilerinden bir tanesi olan aşırı iklim olayları da var. Seller, hortumlar, kasırgalar gibi. Bu afetlerin e, tehlikelerin, bu te afet tehlikelerinden bahsedilmiş ve şehirlerin bunlara ne kadar hazırlıklı olduğundan bahsedilmiş. Aynı şekilde 2014 Dünya Risk raporu olarak geçiyor. Mesela Afganistan ve Hollanda'nın aynı şekilde kırılgan bir duruma kırılgan bir yapıya sahip olduğunu bu afetler karşısında. Ama bir diğer taraftan da e, yetersiz tıbbi olanaklarına rağmen ve kısıtlı imkanlarına rağmen Eritre gibi bir, bir ülkenin de Doğal afetler açısından daha az risk taşıyan bir ülke olduğundan bahsediyor. Şimdi e, bununla ilgili birçok çalışma var ama şunu görüyoruz son yıllardaki iklim olaylarıyla aslında bu işte birkaç sene önce çok gündemde olan işte iklim değişikliğine en fazla etkilenecek, az etkilenecek ülkeler ayrımı giderek aslında... Sınırlarını kaybediyor. Kaybetmeye başlıyor, sınırla evet. sınırlar kalkmaya başlıyor. Herkes etkileniyor iklim değişikliğinden ama şunu söyleyelim bizim zaten... Türkiye'de yaşayanlar olarak bundan herhangi bir iyi sonuç çıkaracak durumumuz zaten yok. Çünkü Türkiye en kötü etkilenecek ülkeler arasında, kendi bölgesinde, Akdeniz Havzası içinde en kötü etkilenecek birkaç ülkeden bir tanesi Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin iklim değişikliği konusuna adım atılması için baya can hıraş çalışması lazım aslen. Olan bu. Evet bunun emalelerini ilk belirtilerini daha doğrusu belirtilerini de daha net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Kasımpaşa'da ortaya çıkan hortum gibi mesela evet. bu gibi olaylarla. Kuraklık dört senedir devam eden evet. kuraklık gibi. Ee, şimdi biraz da şeyden bahsedelim neler yapılıyor. Yani Dedik işte küresel eylem günleri bu hafta sonu tüm dünyada iklim değişikliği mücadele için küresel eylem günleri, iklim adaleti çağrısı için küresel eylem günleri ilan edildi. Türkiye'de de epey etkinlik var. Biz iki tanesinden bahsedeceğiz Türkiye'deki etkinliklerin, büyük etkinliklerin. Bir tanesi İstanbul'da, bir diğeri Ankara'da. Ama eğer diğer etkinliklere de bakmak isteyen olursa peoplesclimate.org-tr adresine girerse veya Google'da halkların iklim eylemi diye aratırsa sayfaya ulaşabilir, Türkçe sayfaya. Ee, orada harita üzerinden Türkiye etrafında yapılacak diğer etkinlikleri de görebilir. İstanbul'daki etkinlik e, tütün deposunda yapılacak. Cumartesi ve pazar günleri e, çalıştaylar olacak. Türkiye'nin e, etrafından iklim mücadelesi, iklim adaleti için çalışan insanlar e, orada temsilen bulunacak. E, bu insanlar kendi taleplerini e, söyleyecekler, e, daha etkin mücadele araçları öğrenecekler. Ama asıl e, olay cumartesi günü saat 5'te, öğleden sonra 5'te, e, 20 Eylül cumartesi öğleden sonra 5'te tünel meydanında e, toplanılacak ve tünelden Galatasaray'a bir yürüyüş gerçekleştirilecek. E, buraya gelmek elzem e, çünkü iklim meselesi hakikaten artık... E, ...hayat meselesi aslında... Evet. ...belki iklim meselesi diyerek soyutlaştırıyoruz biraz olayı... ...bugünün lise öğrencileri... ...bugün otuzlarını yaşayanlar... ...kırklarında olanlar... E, ...hakikaten çok iyi bir durumda değiller... ...eğer adım atılmazsa çok iyi bir durumda değiller... E, ...bu konuda hakikaten bağlayıcı adımlara ihtiyaç var... ...bu konuda... E, ...hem uyum... ...hem de e, yavaşlatma ve durdurma... ...iklim değişikliğini yavaşlatma ve durdurma konusunda... ...ciddi adımlara ihtiyaç var... Aksi takdirde bugünün lise öğrencileri yetişkinlik yaşlarına geldiklerinde, 30'lu yaşlarında, bugün 30'lu yaşlarını söyleyenler 50'li yaşlarında, 40'lu yaşlarını söyleyenler emeklilik yaşlarında gerçekten çok farklı bir dünyada yaşayacaklar ve yaşamanın çok daha zor olduğu bir dünyada yaşayacaklar. Hayatları eğer şu anda zaten bir rahat içindeyseler o rahattan büyük ölçüde... Maalesef kaybetmiş olacak eğer adım atılmazsa. Adım atmak da bizim elimizde. O yüzden Cumartesi günü 5'te e, tünelde. Evet programcılarımızdan Gökşen Şahin'in de dediği gibi dünyanın tarihi günlerinden, tarihi anlarından birini aslında yaşıyoruz. Ve bundan sonrası için neler olup biteceğini gerçekten hayal gücü olarak nitelendirebileceğimiz durumda e, doğrudan somutluk kazanıyor. Mesela tek kutuklu bir dünyadan bahsedebilmek mümkün olacak önümüzdeki 3 ya da 4 sene içerisinde. Kuzey Kutbundaki buzulların erimesiyle beraber ya da kullandığınız suyun... Türkiye'deki mesela birçok örneğinde görüldüğü gibi kesintilerle beraber karşılanıp bu şekilde kullanılması gibi durumlarla karşılaşabilecek. Yani kesintiler derken şunu söylemek lazım. Bugün Yemen'de haftanın bir günü şehirlere su verilebilecek hale gelindi artık. Su bulan bulanamıyor. Yani İstanbul'un veya diğer büyük şehirlerin benzer konuma gelmesi son derece tahayyül dahilinde olan bir şey. Yani çok zor bir şey değil. Böyle gidersek de ...bu yönde gidiyoruz, bu olacak ve... ...uzakta çocuklarımızın yaşında falan olmayacak... ...yani kendi hayatlarımız için belki birkaç seneye... ...karşılaşacağımız sonuçlar bunlar... ...o yüzden e, bir an önce... E, ...bir dönüşüm sağlaması lazım dünyanın... E, ...karbondan arınmış... ...bir ekonomiye dönüşüm sağlaması lazım... E, ...ve bunun çaresinde ancak... E, ...temelden... ...gelirse olur bu evet. yani... E, ...insanlar e, bu çaresi yaparlarsa olur... ...umutsuzluğa kapılmadan... E, Mutsuzluğa, depresyona düşmeden belki bununla ilgili çünkü bu da çok kolay bu alanda çalışan insanlar için özellikle okuyan, ilgilenen insanlar için. Ee, bu konuda adım atmaya niyetli dünyadaki diğer insanlarla beraber e, omuz omuza durup e, o çağrıyı o adaleti çağrısını yapmak lazım. E, dünyadaki diğer insanlarla omuz omuza durmak dedik, e, 160 ülkede 2700'den fazla e, etkinlik gerçekleştirilecek onu söyleyelim. İşte bu etkinliklerden bahsettiğimiz gibi bir tanesi büyük yürüyüşlerden bir tanesi olması umut ediliyor. İstanbul'da cumartes günü, 20 Eylül cumartesi günü saat 5'te tünelde gerçekleştirilecek. Bir diğeri Ankara'da saat 11'de tren önünde toplulun olarak gerçekleştirilecek. Yani Ankara'daysanız eğer oraya da gidebilirsiniz. Hal böyle. Dünyanın diğer etrafından birkaç örnek verelim kimlerle omuz omuza duruyoruz istersen. O da ilginç. Örneğin Papua Yeni Gine kırsalında Pasifik'te Adalar Devleti Papua Yeni Gine'nin kırsalında ilkokulu öğrencileri yükselen deniz seviyeleri nedeniyle hayatları çünkü yükselen deniz seviyeleri nedeniyle doğrudan tehlike altında. Yarısı sulara gömmüş, gömülmüş bir deniz fenerine yürüyecekler kendi okullarından. Kanada ve ABD sınırında Vancouver ve Seattle şehirlerini kesen sınırda ...binlerce belki on binlerce insan bir araya gelip el ele ve iklim değişikliğinin sınır tanımadığı mesajını verecek. Afrika'nın en büyük şehri Laos'ta, Nijerya'da tarihi bir iklim yürüyüşü, Afrika için tarihi bir iklim yürüyüşü gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Nijerya'nın kırsal bölgelerinde birçok başka etkinlikle buna destek verilecek... Avustralya'da Melbourne kentinde e, yine on binlerin e, yürümesi bekleniyor ve bundan sonra bu yürüyüşün bir kısmı 700 kilometreyi 30 günde kat ederek başkent Canberra'ya yürüyecek ve kararlılık gösterecek bunlar. Pasifik'te yine bir ada devleti olan ve iklim değişikliği sonucunda e, tamamen sular alması, altında kalması söz konusu olan Kiribati'de e, balıkçılar ve bostancılar, bahçecilik yapanlar bir araya gelip ee, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini gıdaya ulaşmalarını nasıl etkilediğini konuşacaklar uyum meselelerini konuşacaklar ve artık e, laf değil eylem talep edecekler. Tüm dünyada ortak bir mesaj bu artık. Laf değil eylem istiyoruz. Hindistan'da Yeni Delhi'de e, en büyük eylemlerden biri yapılması planlanıyor. E, yine e, on binler belki yüz binler yürüyecek. E, Londra'da, Berlin'de, Paris'te dünyanın birçok yerinde e, eylem var. Dediğimiz gibi 2.700 tane. Eğer siz de bunun parçası olmak istiyorsanız Milyonlarla omuz omuza durmak ve hayatın gezegen üstünde, hayatın bildiğimiz anlamda devam edebilmesi için e, siz de üzerinize düşeni yapmak istiyorsanız bu cumartesi 20 Eylül'de saat 5'te tünelde veya Ankara'daysanız saat 11'de drengarı önünde olun efendim diyoruz. Bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayanlar: Perin Rengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Yıldız ve Serkan Ocak. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için